Bölüm 63 Ahirete, yarışırcasına hazırlanmak Öyleyse, değerli şeylere ulaşmak için can atanlar, yarışanlar, bunca nimetlerin bulunduğu cennete girmek için yarışsınlar. 83 Mutaffifin 26 Hadis 569 Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun Şöyle demiştir Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şeyler getirildi O da içti Bu sırada sağında bir çocuk solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Rasulullah çocuğa dönerek bu bardaktakini yaşlılara verebilir miyim diye sordu Çocuk Hayır Vallahi olmaz ya Rasulallah Senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam, dedi. Rasulullah da çocuğa verdi. Hadis 570 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir gün, Eyyub peygamber, çıplak olarak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp de onları toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah ona şöyle seslendi: "Ya Eyüp, ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?" Eyüp de "Evet." İzzetine yemin ederim ki, beni çok zengin kıldın. Ancak senin verdiğin bereketine de asla doyamam, dedi. Bölüm 64 Şükreden Zenginin Fazileti Sizden her kim, başkaları için harcar ve Allah'tan korkarsa, ve o, en güzel kelimeyi, yani kelime-i tevhidi tasdik eder ve doğrularsa, artık ona en kolay yolu kolaylaştırıp, o yolda başarılı kılacağız. 92. Leyl 57. Allah'tan korkanlar, o cehennem ateşinden uzak kalacaklardır. Onlar ki, mallarını, ve özbenliklerini arındırmak için başkalarına harcarlar. Böyleleri iyiliğine karşı hiçbir kimseden karşılık beklemez. Verdiğini sadece yüce Rabbinin rızasına ermek için verir. İşte böyleleri de zamanı geldiğinde Allah'ın vereceği nimet ve ikramlara razı olacaklardır. Ve Rabbi de onlardan razı olacaktır. 92. Leyl 18-21 Yardımları açıktan yapmanız, iyidir, güzeldir. Ama muhtaç kimseye gizlice vermeniz, sizin için daha hayırlı olur. Böylelikle Allah, o sadaka ile günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. 2- Bakara 271 Size gelince, ey mü'minler! Sevdiğiniz şeylerden, Allah rızası için başkalarına harcamadıkça, gerçek erdemliliğe ve hayra ulaşamazsınız. Ve her ne harcamışsanız, Allah mutlaka onu bilir. 3- Ali İmran 92 Hadis 571 İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir, onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse. Hadis 572. İbn Ömer'den. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yalnız şu iki kimseye imrenilir ve onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse, Diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı, gece gündüz harcayan kimse. Hadis 573 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Muhacirlerin fakirleri, bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, varlık sahibi Müslümanlar, cennetin yüksek derecelerini, ve ebedi nimetlerini kazandılar gittiler dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrola, onlar ne yaptılar ki diye sordu. Fakir muhacirler de, bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onlar sadaka veriyorlar. Biz veremiyoruz. Onlar köleleri hürriyetlerine kavuşturuyorlar. Biz bunu da yapamıyoruz. Dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Size bir şey öğreteyim ki, bu sayede sizden önde gidenlere yetişirsiniz. Hatta ileri de geçersiniz. Sizden sonra sizin yaptıklarınız gibi yapmadıkça kimse sizden üstün olamaz buyurdu. Onlar da, Evet söyle ya Rasûlallah dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: Her farz namazın arkasında 33 sefer Subhanallah, 33 sefer Elhamdülillah, 33 sefer Allahu ekber dersiniz. Birkaç gün sonra fakir muhacirler tekrar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Zengin kardeşlerimiz de bizim yaptığımız tesbihleri duymuşlar, aynısını onlar da yapıyorlar deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne yapalım, artık bu Allah'ın bir lütfu keremidir. Allah, lütfunu dilediğine verir. Bölüm 65 Ölümü devamlı hatırlamak, ve nefsin arzularını dizginlemek. Her canlı, ölümü tadacaktır. Böylece kıyamet günü, yapıp ettiklerinizin karşılığı, size tam olarak ödenecektir. Orada, ateşten uzaklaştırılıp, cennete sokulacak olanlar, gerçek kurtuluşa ermişlerdir. Zira, bu dünya hayatına düşkünlük, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 3 Ali İmran 185 Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, sevgi mi, nefret mi, günah mı, sevap mı, kar mı, zarar mı bilemez. Yine hiçbir kimse hangi toprak parçasında ve nasıl öleceğini de asla bilemez. 31 Lokman 34 O insanların, dünyadaki yaşam süreleri dolduğu zaman, bu sonlarını bir an olsun ne geciktirebilirler ve ne de öne alabilirler. 16 Nahl 61 Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ı anmaktan meşgul edip alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, yani dünya ve şeytan, kimi Allah'a ibadet ve itaatten alıkorsa, ziyana uğrayanlar onlardır. Birinize ölüm gelip de, Rabbim ne olur beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de, sadaka verip, İyilerden olsaydım. Demesinden önce, Size verdiğimiz rızıktan, Hemen şimdi, Onun yolunda harcayın. Ama, Ölüm vakti geldiği zaman, Hiçbir kimseye, Kesinlikle mühlet tanınmaz, Eceli ertelenmez. Allah, Tüm yaptıklarınızı, Tam olarak bilir. Hiçbir kimseye, Kesinlikle mühlet tanımaz, eceline ertelemez. 63, münafikliğin 9, 11. Ölümden sonraki hayata inanmamakta diretip, kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine ölüm gelip çatınca, ey Rabbim, beni hayata geri döndür ki terk ettiğim dünyada. Belki yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu onun söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. Çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında, yeniden diriltilecekleri güne kadar, aşılması imkansız bir engel vardır. Ve kıyamet günü, sura üfürüldüğü zaman, ne aralarındaki kan bağları, yani akrabalık bağları işe yarayacaktır, ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir. Ve o gün, iyi eylem ve davranışları tartıda ağır gelen kimseler, işte kurtuluşa erişecek olanlar bunlardır. Ve kimin de iyilikleri hafif gelirse, işte cehennemde ebedi kalmak üzere, kendi kendilerine yazık edenler de bunlardır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da ateşin içinde yüz etleri sıyrılmış olarak çirkin ve gülünç halde sırıtan dişleriyle kalı verirler. Ve Allah onlara, siz değil miydiniz? Size ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar buyurur. 23 Mü'minun 99 105 Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Onlar da orada bir gün veya bir günden daha az bunu zamanı sayanlara ve bilenlere sor diyecekler. Bunun üzerine Allah orada sadece az bir süre kaldınız Keşke bunu bir bilseydiniz dünyaya sarılıp kalmazdınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? 23 Mü'minun 112-115. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve ondan inen Kur'an'a karşı ürpersin? Ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. 57 Hadit 16 Hadis 574 İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, omuzumdan tutarak şöyle buyurdu. Dünyada bir garip gibi, hatta bir yolcu gibi yaşa. i̇bn Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatım boyunca da Öleceğin zaman için tedbir al. Hadis 575 Yine İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vasiyet etmeye değer bir malı bulunan kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmadan, İki gece geçirmesi doğru değildir. Müstemin diğer bir rivayetinde üç gece geçirmesi şeklindedir. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun der ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duyduğumdan beri yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim. Hadis 576. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar, insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken, bir de bakar ki, en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş. Hadis 577 i̇bn Mesut, Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki tarafına da birtakım küçük çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek şöyle buyurdu: Şu kalın siyah çizgi insandır. Şu çift çizgilerse onu her yandan kuşatmış olan eceli ölümüdür. Dörtgeni keserek dışarı çıkan siyah çizgi ise İnsanın arzu ve hevesleridir. Ortadaki küçük çizgilerse, Dert ve ızdıraplarıdır. İnsan bu dertlerin, Birinden kurtulsa, Öteki gelip çarpar. Birinden kurtulsa, Bir diğeri gelip yakalar. Bunlardan hiçbiri, insanı rahatsız etmezse, Ecel mutlaka gelip yakalar. Hadis 578 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz iyi ameller işlemek için her şeyi unutturan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı?" Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın ve sür'atli gelen ölümü mü? Yoksa beklenen şeylerin en kötüsü, Deccali mi? Yoksa bunların hepsinden çok daha zor ve acı olan, Kıyameti mi bekliyorsunuz da, hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz? Hadis 579 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Hadis 580. Übey ibn el-Ka'b Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin üçte biri geçince kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın, çok anın. Birinci sure üfleme zamanı hemen hemen geldi çattı. Arkasından ikincisi gelecek. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Rasûlü, ben sana çok salavat getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmalıyım diye sordum. Dilediğin kadar buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavatı ayırsam uygun mudur diye sordum. Dilediğin kadar ayır. Ama fazla zaman ayırırsan, senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap. Ama fazlalaştırırsan, senin için hayırlı olur, buyurdu. Ben yine, yaptığım duaların üçte ikisini sana salavat getirsem yeter mi diye sordum. Dilediğin kadar yap, ama arttırırsan, senin için hayırlı olur, buyurdu. Öyleyse ben de duamın hepsini senin için yaparım deyince, o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir. Dünya ve ahiret işlerinde sana kâfîdir ve bütün günahlarını da bağışlar. Bölüm 66 Kabir ziyareti ve bu ziyarette ne denileceği? Hadis 581 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz. Hadis 582. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size Ey müminler diyarı, yarın için başınıza geleceği söylenen şey, yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allahım, Bakiyül Gargat mezarlığında yatanları bağışla. Hadis 583. Büreyde, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, kabristana gittikleri zaman, şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size, bu kabirde yatan mü'minler ve müslümanlar. İnşallah, biz de peşinizden geleceğiz. Allah'ın bizi de, sizi de bağışlamasını dilerim. Hadis 584 i̇bn Abbas, Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu: Ey bu kabirlerde yatanlar size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. BÖLÜM 67 Başa gelenlerden dolayı ölümü istemenin doğru olmadığı Hadis 585 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse... İyilerden ise, belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise, olabilir ki, tövbe edip iyilikler yapar. Müslim'in değişik bir rivayetindeyse, şöyle buyurulmuştur: Hiçbiriniz ölümü istemeyin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce, öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce, ameli kesilmiş olur. Gerçek şu ki, mümine ömrünün uzun oluşu, hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır. Hadis 586. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz Ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa, şöyle desin. Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı ise, bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman, canımı al. Hadis 587 Kays İbni Ebu Hazım, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Habbab İbnül Ereti, hasta olduğu için ziyaretine gittik. Vücudu, yedi yerden şifa için dağlanmıştı. Bize şöyle dedi. Eski dostlarımız, dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Dünyalık, onların sevaplarını eksiltmedi. Biz ise, o kadar çok mala sahip olduk ki, koyacak yer bulamayıp, inşaat ve bina olarak toprağa gömdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ölümü istemekten yasaklamış olmasaydı, ölümüm için dua edecektim. Başka bir zaman, Habbab'ın yanına gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman, şu toprağa, ihtiyaç dışında yapılan evler, binalar, harcadığından başka harcadığı her şeyden, Ecir alır, sevap kazanır. Bölüm 68 Günahtan sakınıp, şüpheli şeylerden uzak durmak. Çünkü siz, bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında sahibi olmadığınız şeyi, ağzınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunu, önemsiz, günahsız ve kolay bir iş sanıyorsunuz. Halbuki o Allah katında büyük bir günahtır. 24 Nur 15. Çünkü Rabb'in her an ve zamanda herkesi ve her şeyi gözetleyip durmaktadır. 89 Fecr 14. Hadis 588. Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlarsa, zamanla harama dalıp giderler. Aynen sürüsünü, başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onların o araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin! Her hükümdarın, girilmesi yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın! Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Hadis 589 Enesten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir hurma buldu ve bu hurmanın sadaka olması ihtimalinden korkmasaydım onu yerdim buyurdu. Hadis 590. Nevvas ibni Seman'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Gerçek Müslüman olmak demek, güzel ahlaklı olmak demektir. Günah ise, kalbini tırmalayıp, rahatsız eden, tereddüt uyandıran ve insanların bilmesini istemediğin her şeydir. Hadis 591 Vâbısa İbni Mâbed'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmıştım Bana gerçek müslümanlığın ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu Evet dedim O zaman şunları söyledi Kalbine sor kalbine danış kalbine müracaat et Gerçek müslüman olmak demek nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise kalbini tırmalayıp seni rahatsız eden ve başkaları sana nice nice fetvalar verse bile kalbinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Hadis 592. Ebu Sirvea Ukbe ibn Haris'ten Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, kendisi, Ebu İhab İbni Aziz'in kızıyla evlenmişti. Sonra bir kadın gelip, ona şöyle dedi. Ben, Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim. Ukbe, o kadına, beni emzirdiğini bilmiyorum. Bu konuda daha önce bana haber vermedin, dedi. Sonra da hemen bineğine atlayıp, Rasulullah. Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya vardı ve olayın hükmünü sordu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de, madem ki böyle kardeş olduğunu söyleniyor, o kadınlar nasıl evli kalabilirsin? Buyurunca Ukbe derhal ondan ayrıldı, kadın da başka biriyle evlendi. Hadis 593. Hasan İbni Ali Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu kendisinden duyup ezberledim Sana şüphe veren şeyi bırak şüphe vermeyene bak Hadis 594 Ayşe radıyallahu anha Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ebu Bekir Sıddık'ın Allah ondan razı olsun bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını Ebu Bekir'e verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Ebu Bekir de onu yemeye başladı. Köle Ebu Bekir'e "Yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ebu Bekir de Söyle bakalım neymiş bu? Deyince köle, falcılıktan anlamadığım halde, cahiliye devrinde bir kimseye falcılık yaparak adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam, o gün yaptığım işe karşılık, işte bu yediğin şeyi verdi, dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, parmağını ağzına sokarak, yediklerinin hepsini çıkarıp kustu. Hadis 595 Nafi'den rivayet edildiğine göre Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, ilk hicret eden sahabilere dörder bin, oğlu Abdullah'a da üç bin beş yüz dirhem maaş bağlamıştı. Hazret Ömer'e oğlun da ilk hicret edenlerden biridir, onun hakkının için kıstın diye sordular. Hazret Ömer de şunları söyledi: Oğlum Babasıyla birlikte hicret etti. O yüzden tek başına hicret edenlerle bir tutulamaz. Hadis 596 Atiye İbn Urve Es-Sa'idî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul, günaha girelim korkusuyla, yapılması yasak olmayan, bazı şeylerden bile uzak durmadıkça, Allah'tan korkup yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, müttakiler, yani Allah'tan korkan kişiler derecesine çıkamaz. Bölüm 69 İnsanlar bozulup, bozukluk artınca, bir kenara çekilmenin iyi olacağı. Ey insanlar! Boş, anlamsız! Sahte ve kötü olan her şeyden kaçıp, Allah'a sığının. Gerçekten ben, onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım. 51 zariyat, 50 Hadis 597 Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah, kendisinden korkan gönlü zengin kendi halinde işiyle gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever hadis 598 Ebu Said el Hudri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Bir sahabe Ya Resulullah hangi insan daha değerlidir diye sordu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Canıyla, malıyla, Allah yolunda savaşan mü'min kimse buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların fitnelerinden ayrılıp, Dağ aralarına çekilip, Rabbine ibadet eden kimsedir buyurdu. Başka bir rivayette, Allah'a karşı gelmekten sakınıp, Yolunu Allah ve kitabıyla bulan, ve kimseye zararı dokunmayan adamdır buyurdu. Hadis 599. Yine Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kısa bir zaman sonra meydana gelecek fitne ve fesatlardan dolayı bir Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden korumak için dağ tepelerinde dolaştırdığı ve yağmur sularının biriktiği yerlerde otlattığı davarı olacaktır. Hadis 600 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, ''Sen de mi güttün ya Rasûlallah?'' diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim.'' buyurdu. Hadis 601 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanlardan en hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri, Allah için savaşmak üzere, atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kişi, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca, ölümü göze alıp, atının sırtında o yöne uçar, ve ölümün kol gezdiği yerlere kendini atar. Yine insanlardan en hayırlı geçim yolu tutanlardan biri de, tepelerden birinde veya vadilerden birinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu kimse de, namazına gereği şekilde duyarlı ve devamlı olup, zekatını veriyor ve ölünceye kadar da Rabbine kulluğa devam ediyor. Ve insanlara karşı da daima iyilikte bulunan ve faydası dokunan kimsedir. Bölüm 70 İnsanlarla bir arada yaşamanın kıymeti Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu dini, işaretlerine, haram aya, Allah'a hediye edilmiş kurbana, ondaki gerdanlıklara Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. 5- Maide 2 Bölüm 71 Alçak gönüllü olup, mü'minlere kol kanat germek. Ey Peygamber! Senin yolunda giden mü'minlere kol kanat ger, alçak gönüllü ol. 26. Şuara 215 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, o onları sever, onlar da onu severler. Mü'minlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. 5- Maide 54 Ey insanlar! Bakın, biz sizi bir erkekten ve kadından yarattık. Sizi, birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız Allah'tan en fazla korkanınızdır. Çünkü Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. 49 Hucurat 13. O halde ey insanlar, siz kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın. O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. 53 Necm 32 Yine, Araf ehli, Araf, cennetle cehennem arasında yüksek bir alandır ki, sevaplarıyla günahları eşit olanlar, Allah'ın dilediği bir zamana kadar, burada kalacaklar, daha sonra, Allah'ın affına nâil olarak da cennete gireceklerdir. Yüzlerindeki işaretlerinden tanıdıkları kimselere şöyle seslenecekler. Mal-mülk biriktirmeniz, çokluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine erişemeyecekler diye yemin ettiğiniz bu kişiler bunlar mı? Onlara, Girin cennete, size korku yok, hüzün de duymayacaksınız, diye sesleniliyor. 7-A'raf 48-49 Hadis 602 İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi. Hadis 603 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah, affeden kulunun değerini arttırır. Allah, kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir. Hadis 604 Enes, Allah ondan razı olsun, çocukların yanından geçerken, Onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi dedi. Hadis 605. Yine Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Medineli bir kimsenin hizmetçisi olan bir cahire Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden tutar ve onu istediği yere kadar götürür, işini gösterirdi. Hadis 606. Esved İbni Yezid şöyle demiştir. Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye soruldu da o da şu cevabı verdi. Ailesinin işleri olan Ev işleriyle uğraşırdı. Namaz vakti gelince de camiye çıkardı. Hadis 607. Ebu rifa Temim ibni Üseit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Hutbedeyken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim ve kendimi kastederek: Ya Rasulallah. Dinini bilmeyen bir garip geldi. Dini sorup öğrenmek istiyor, dedim. Rasulullah bana döndü, baktı, hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden, bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek, konuşmasını tamamladı. Hadis 608 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yediği zaman, üç parmağıyla yer ve üç parmağını da yalayarak şöyle buyururdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman, ona bulaşan şeyi temizleyip, lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın. Tabakların temizlenmesini emrederek, zira bereketin, yemeğin hangi parçasında bulunduğunu bilemezsiniz. Hadis 609 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabeleri "Sen de mi güttün ya Resulallah?" diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet. Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim." buyurdu. Hadis 610 Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer paça veya kürek kemiği eti yemeğine davet edilsem derhal giderim. Şayet bana paça ve kürek kemiği eti hediye edilse onu da hemen kabul ederim. Hadis 611 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi, adba, yarışta birinciliği başkasına devretmezdi veya diğer develer onu geçmeye yaklaşamazlardı. Günün birinde, devesiyle gelen bir bedevi, adbayı geçti. Bu durum, Müslümanlara ağır geldi. Durumu anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah'ın değişmez bir kanunudur. Bölüm 72 Kibir ve kendini beğenmenin haram oluşu Ahiret yurduna gelince, biz orayı, yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunuyoruz. Çünkü en güzel sonuç, Allah'tan korkanlarındır. 28. Kasas 83 Yeryüzünde, kibirlenerek, böbürlenerek dolaşma, yürüme. Çünkü, Gücünle ve azametinle ne yeri yarabilirsin ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. 17. İsra 37 Küçümseyerek, kibirlenerek halka surat asma, yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah, kendini beğenmiş, kibirlenip övünenlerin, Hiçbirini sevmez. 31- Lokman 18 Karun da, Musa'nın kavmindendi. Zenginliğiyle böbürlenerek, Toplumuna karşı şımarıp, Onlara karşı azgınlık etmişti. Biz kendisine, Öyle hazineler vermiştik ki, Sadece anahtarlarını taşımak bile, Bir grup, Güçlü kuvvetli insanlara zor gelirdi. Soydaşları ona demişti ki, Servetinden dolayı böyle şımarma. Allah, şımarıkları sevmez. Öyleyse, Allah'ın sana verdiklerinden yararlanarak, Allah yolunda harcayarak, Yalnızca, Ahiret yurdunda, iyi bir yer tutmanın yolunu ara. Bu arada, Tabiî olarak, dünyadaki nasibini de unutma ve Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa, sen de başkalarına öyle iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez. Karun onlara, bu servet, bendeki bilgi sayesinde bana verildi, dedi. Allah'ın Ondan önceki kuşaklardan ondan daha güçlü ve ondan daha fazla taraflı ve servet toplamış nicelerini kibirleri yüzünden yok ettiğini bilmiyor muydu sanki Günahkarlardan günahları sorulmaz ama şu bir gerçektir ki Allah her suçlunun günahını bilir Böyle azgın suçlular Günahlarından dolayı sorguya çekilmezler. Sorgulanmadan azaplandırılırlar. Karun görkem ve debdebesi içerisinde toplumunun karşısına çıktı. Dünya hayatına gözünü dikenler ne olurdu bize de Karun'a verilenin bir benzeri verilseydi. Şüphe yok ki o çok şanslı, ne zengin. Ne büyük devlet sahibiymiş dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İman edip doğru dürüst işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha hayırlıdır. Bu mükafata da ancak her türlü güçlüklere göğüs gerebilenler kavuşabilir. Ve sonunda Karun'u da sarayını da Yerin dibine geçirdik. Ona, Allah'a karşı yardım edecek bir kimse bulunmadı. Kendisinin de, kendisine bir yardımı dokunamadı. 28 Kasas 76-81 Hadis 612 Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez bunun üzerine sahabiden biri insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Rasulullah şunları söyledi Allah güzeldir güzeli sever kibir ise Hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir. Hadis 613. Seleme İbni Ekvah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sol eliyle yemek yemişti de Rasulullah ona sağ elinle ye buyurdu. Adam kibirinden dolayı yapamıyorum dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yapamaz ol buyurdu Hadisi rivayet eden Selemen'in dediğine göre o adam kibrinden dolayı yapamıyorum demişti Ravi der ki Rasulullah'ın bu bedduasını alınca elini ağzına götüremez oldu Hadis 614 Harise İbni Vehb Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgiyen ve kibirli kimselerdir. Hadis 615 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem, münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorba ve kibirliler var dedi. Cennet ise, bende de zayıf ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah, aralarını şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Seninle dilediğime azab ederim. Ben ikinizi de dolduracağım. Hadis 616 Ebu Hureyreden. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kibrinden dolayı elbisesini sürüyerek yürüyen kimsenin yüzüne, kıyamet günü Allah rahmet bakışıyla bakmaz. Hadis 617 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç grup insan var ki Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Bu sebeple onlara büyük azap hazırlanmıştır. Bu kimseler zina eden ihtiyar, yalancı veya zalim hükümdar, kibirlenen fakirdir. Hadis 618 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, Yücelik ve kudret benim gömleğim, büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan bana ortak olmak isteyen olursa ona azab ederim. Hadis 619. Yine Ebu Hureyreden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, saçını tarayıp, çalım satarak, böbürlenerek yürüyordu. Bu yüzden Allah, onu yerin dibine geçiriverdi. O da kıyamet gününe kadar, yerin dibine geçip gitmektedir. Hadis 620 Seleme İbni Ekva'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir kimse kibirlene kibirlene zorbalar grubuna kaydedilir böylece onlara verilen ceza ona da verilmiş olur Bölüm 73 GÜZEL AHLAK Ey Peygamber! Sen üstün bir hayat tarzına ve yüksek bir karaktere sahipsin. 68 Kalem 4 O mü'minler ki, öfkelerini yutarlar, kontrol altında tutarlar ve insanları affederler. Çünkü Allah, İyilik yapanları sever. 3. Ali İmran 134. Hadis 621. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlak yönünden insanların en güzeliydi. Hadis 622. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre şöyle demiştir: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeye dokunmuş değilim. Onun vücudunun kokusundan daha hoş bir koku da koklamadım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e On yıl hizmet ettim. Bana hiçbir sefer öf bile dememiştir. Yaptığım bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da dememiştir. Hadis 623. Sab ibni Cessame, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bir yaban eşeği hediye etmiştim. Fakat kabul etmedi. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce, hediyeni ihramlı olduğum için almadım, buyurdu. Hadis 624 Nevvas ibni Sem'an, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme, iyilik ve kötülüğün, günah ve sevabın ne olduğunu sordum. Buyurdular ki, iyilik, gerçek Müslümanlık, sevaba vesile olan şeyler, güzel ahlaktan ibarettir. Günah ve kötülükse, insanın kalbini tırmalayan ve başka kimselerin bilmesini istemediğin şeydir. Hadis, 625. Abdullah ibne Amr ibne Az, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve hareketlerinde hiçbir kötülük ve çirkinlik bulunmadığı gibi, kötü ve çirkin olan şeylere de asla yönelmez ve şöyle buyururdu. Sizin en hayırlı olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. Hadis 626. Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah çirkin hareketler yapan ve kötü sözler söyleyen her kişiden nefret edip buz eder ve onları sevmez. Hadis 627. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların cennete girmelerine en çok sebep olan nedir? diye soruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, takvalı, Allah korkusu ve güzel ahlaklı olmaktır, buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nedir, diye sorulunca da, insanın ağzındaki dili ve cinsel organıdır, buyurdu. Hadis 628 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İmanı en olgun olan kimseler, ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız, hanımları için en hayırlı davranışta bulunanlardır. Hadis 629. Ayşe, radiallahu anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Mümin bir kimse güzel ahlakı sayesinde gece ibadet eden, gündüz oruç tutan kimselerin derecesine ulaşır. Hadis 630. Ebu Umame el-Bahili'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Haklı bile olsa insanlarla mücadele ve didişmeyi terk eden kimseye cennetin bir kıyısında köşk verileceğine ben kefilim. Şaka bile olsa yalanı terk eden kimseye cennetin merkezi yerinde bir köşk verileceğine ben kefilim ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yüksek yerlerinden bir köşk verileceğine kefilim hadis 631 Cabir İbni Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. İçinizde en çok sevdiğim kişi ve kıyamette bana en yakın mesafede bulunacak kimse, iyi huy ve iyi ahlak sahibi olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerse, güzel sohbet ediyor dedetmek için, sözünü beğendirmek için, avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat parçalayanlardır. Asap, ya Resûlallah, uzun uzun konuşanları ve avut şişirenleri bildik ama mütefeyhık dediğiniz kimseler kimlerdir denilince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kibirlenen, büyüklük taslayan kimselerdir buyurdu. Bölüm 74 Acele etmemek, yumuşak huyluluk ve acımak. Onlar ki öfkelerini yutarlar, kontrol altında tutarlar ve insanları affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. 3 Ali İmran 134 Ey peygamber, sen affetmek yolunu tut. İyilik ve güzel davranışla emret. Cahillerden yüz çevir. 7 Araf 199. İyilikle kötülük asla bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost gibi olur. Bu güzel davranış ve duyguyu, ancak öfkesine engel olmak ve eziyetlere katlanmak suretiyle, nefsiyle cihad edip, sabreden kimse elde eder. Bu güzel davranışı da, ancak hayır ve mutluluktan bol nasibi olan elde eder. 41. Fussilet 34-35 Kim yapılan eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43 Hadis 632 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülkays oğullarından eşece, sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır: yumuşak huyluluk ve acele etmeden sabırla hareket etmek. Hadis 633. AİŞE'den (radıyallahu anha) Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah kullarına merhametle ve büyük lütfuyla muamele eder bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur Hadis 634 Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, kullarına karşı daima kolay ve yumuşak olanı yapar. Onlar hakkında yumuşak davranır. Her işte ve tüm kişilere karşı yumuşak davranılmasını sever ve memnun kalır. Katılık ve zorla yapılana, ve başka işlerde vermediği sevabı, kolaylık gösterilerek yapılan işlere verir. Hadis 635 Yine Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Hangi işte kolaylık ve yumuşaklık varsa, o işi güzelleştirir. Kolaylık ve yumuşaklığın, Kendisinden çekilip çıkarıldığı her işse, Onu çirkinleştirir. Hadis 636 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Bedevinin biri, mescitte, Küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler, onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. O adamı bırakın. Onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü siz, kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Zorluk çıkarıcı olarak değil. Hadis 637 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hadis 638 Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, Şöyle buyururken dinledim demiştir. Yumuşak ve kolaylaştırıcı davranmaktan mahrum kalmış kimse, Bütün hayırlardan mahrum kalmış olur. Hadis 639 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, bana tavsiyede bulun." dedi. O da "Kızma." buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarladı. Rasulullah da her defasında "Kızma, öfkelenme." buyurdu. Hadis 640. Ebu Yala Şeddat İbni Evsten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu, Allah her varlığa karşı iyi davranılmasına emretmiştir. Öyleyse, canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse, bıçağını iyi bilesin. Sivri ettirsin de, hayvanına eziyet çektirmesin. Hadis 641 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman, Günah olmadığı sürece, mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Yapılacak iş, günahsa, ondan daima en uzak kalan kendisi olurdu. Allah'ın yasakladığını çiğnemediği sürece, şahsı adına hiçbir şeyden intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse, onun cezasını mutlaka Allah için vermiştir. Hadis 642 İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi Cana yakın garip olan herkesle iyi geçinen yumuşak huylu insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri Bölüm 75 Hataları bağışlayıp bilgisizlere uymamak Sen af yolunu tut İyilik ve güzel davranışlarla emret Cahillerden yüz çevir 7 Araf 199 Güzellikle suç bağışla ve hoşça vazgeç onlardan. 15- Hicr 85 Affedip bağışlasınlar. Müsamaha göstersinler. Aldırış etmeyin. Allah'ın sizi bağışlamasını sevip, arzu etmez misiniz? Allah, çok bağışlayandır, çok merhametlidir. 24-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 affetme yolunu tutarsa şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. 42 Şura 43 Hadis 643 Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın peygamberi Uhud gününden daha şiddetli bir gün yaşadın mı?'' diye sordum. Şöyle cevap verdi. ''Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Onlardan gördüğüm sıkıntının en şiddetlisi, Akabe günündeydi. O gün ben, Taifli Abdükülâl'in oğlu İbne Abdüyal'i ile sığınmak istemiştim de, Beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş, Derin üzüntüler içinde, Dalgın dalgın yürüyüp gidiyordum. Karnüs sealibe varıncaya kadar, Kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda, Bir bulutun, Beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca, Bulutun içinde Cebrail'i gördüm. Cebrail, bana seslenerek, Allah kavminin sana ne söylediğini ve seni himayeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapabilmem için sana Dağlar meleğini göndermiştir. Bunun üzerine Dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da "Ey Muhammed, kavminin sana ne dediğini Allah işitti. Ben Dağlar meleğiyim." Ne emredersen yapmam için Allah beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Dilersen Ahşabein denilen şu iki dağı onların başına kapatı vereyim dedi. O zaman ben hayır. Allah'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkaracağını ümid ederim dedim. Hadis 644. Yine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda savaş dışında ne bir kadına ne de bir hizmetçiye kısaca hiçbir kimseye ve hiçbir şeye eliyle vurmadı. Kendisine kötülük yapan kimselerden, intikam almaya kalkmadı. Sadece, Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince, o yasağı çiğneyenlerden, Allah adına intikam alırdı. Hadis 645 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gidiyordum. Üzerinde, necran kumaşından yapılmış, sert kenarlı bir cübbesi vardı. Bu esnada, bir bedevi arkasından yetişerek, cübbesini sertçe çekti. Peygamber efendimizin boynuna baktım. Bedevinin sert çekişinden dolayı, cübbenin kenarı, boynunda iz bırakmıştı. Sonra bedevi, Ey Muhammed! Elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini emret, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi'ye dönüp güldü. Sonra ona bir şeyler verilmesini emretti. Hadis 646 Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. O peygamberi kendi kavmi dövüp kan içinde bırakmışlardır. O bu haldeyken yüzünden kanları silerken şöyle diyordu: "Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar." Hadis 647. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kuvvetli kimse yiğit kimse pehlivan kimse güreşte başkasını yenen kimse değildir Gerçekten pehlivan yiğit kimse kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir Bölüm 76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 affetmek yolunu tutarsa şüphesiz bu hareket yapılmaya değer işlerdendir 42 şura 43 hadis 648 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah benim akrabalarım var Onları ziyaret ediyorum. Onlarsa benimle irtibatı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük yapıyorlar. Onlara anlayışlı ve yumuşak davranıyorum. Onlarsa bana kaba ve cahilce davranıyorlar diye durumunu arz etti. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle devam ettikçe, Allah'ın yardımı seninledir. Bölüm 77 Allah'ın dini için kızmak ve Allah'ın dinine yardım etmek Her kim, Allah'ın mukaddes emir ve buyruklarına saygı gösterip, o haramlara dokunmaktan korkup sakınırsa, bu durum, Allah katında kendisi için daha hayırlıdır. 22- Hac 30 Ey iman edenler! Eğer siz, Allah'ın dinine ve davasına yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı, İslam hakkını koruma yolunda sağlam tutar. 47 Muhammed 7 Hadis 649 Ebu Mesud Ukbe İbni Amr el Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Hiçbir konuşmasında, O günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu. Ey insanlar! Aranızda, insanları namaz ve ibadetlerden usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa, Namazı kısa kıldırsın. Zira arkasında, Namazı kılanlar arasında, Yaşlı olanı, Çocuğu olanı, ve iş güç sahibi olanı var. Hadis 650. Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer dönüşünde evin önündeki sandık üzerine veya kapının giriş kısmına üzerinde resimler olan bir perdeyle örtmüştüm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi görünce çekip yırttı yüzünün rengi değişti ve ya ayşe kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler yaptıklarını Allah'ın yaptıklarına benzetmeye kalkanlardır buyurdu. Hadis 651 Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre mahsum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri pek üzmüştü bunun üzerine bu konuyu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular buna ancak peygamberin sevgili dostu Üsame'den başka kimse cesaret edemez dediler Üsam'e durum hakkında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuştu. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Üsâme'ye, Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için, aracılık mı yapıyorsun? dedi. Sonra kalktı, bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Sizden önceki toplulukların, helak olmalarının başlıca sebebi içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona ceza vermeleriydi Allah'a yemin ederim ki Fatıma hırsızlık etseydi onun da elini keserdim Hadis 652 Enes'ten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü. O kadar üzüldü ki, üzüntüsü yüzünden belliydi. Sonra kalkıp, onu bizzat eliyle temizledikten sonra, şöyle buyurdu. Sizden biriniz, namaza durduğu zaman, Rabbine yönelip, ona münacaatta bulunur. Rabbi ise, kıble ile kendi arasındadır. O halde hiçbiriniz kıbleye karşı tükürmesin. Tükürmek mecburiyeti hasıl olursa mescit dışında ise sol tarafına veya ayağının altına tükürsün. Eğer mescidin içindeyse sonra cübbesinin ucunu tuttu, içine tükürüp kumaşı katladı veya böyle yapsın buyurdu